سلمت يا هدا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق قلوا على رسولنا محمد قلوا على طبيب قلوبنا محمد قلوا على شفيع جروحنا محمد نذ بالله من الشيطان فَدَّكُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ مَب۪يحٌ بِمَا تَعْمَدُونَ فَكَ اللّٰهُمْ Müslümanlar, Allah'ın mahtiyar kulları, Ahmet Mustafa'nın, Marfez Sultan Selim âlem yetim torunları, Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, bedelini ödemeye, neticede hem dünyada hem ahirette aciz ı bahtiyar olmaya, her nesmini alıp da sınısını geçmiş olan bir çocuğun, neşlesi gibi bir neşleyle Allah ve Resulü'nün diğer Yer cevaz kiramın huzuruna çıkmaya, dinleyip de Semina vatane. Ya Rabbi dinledik ve itaat ettik. Bundan sonra bir daha, eski cahillikler yok Allah'ım, eski delilikler yok Allah'ım. Yaş Allah'ım, bu geceden sonra aynen ne duyduysam öyle uygulamaya, demeye Mevla sünnetimizi muvaffak eylesin dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan, tribünlerden maç seyreder gibi veya tribünlerden damat bölüm seyreder gibi konuşanı seyreylemekten, duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten, ama burada, ama orada, rezil rüsva olmaktan, karnesini alıp da sınıfta çakmış bir tuzun, üzüntüsü gibi, Yüzüncülüyle Allah ve çıkmaktan, ya ruhaniyumun huzurunda rezil üslu olmaktan, neticede ikdaata maruz kalmaktan, Cenab-ı Hak cümlemizi eylesin. Bu aminler burada kalmayacak. Bu aminler buradan dışarıya saçılacak. Allah Celle Celaluhu aminlere hammallık yapmaya, amin hammalı olmaya, Bizleri muvaffak eylesin. Amin. Al sana bir güzel hisa. Sen nesin kardeşim? Ben abim. Amin Hanbalıyım. Sen sen tamamdır mesela. O kadar. Bana bak. İslamiyet anamdır. Tamam mı? İslamiyet babamdır. Tamam mı? Ben konuştuğum yerde her birini temsil eden ben diyorum. Yani benim anam babamdır da sizin peki ananız babanız değildir anlama. Ama cümle bazen böyle geliyor, itabet böyle gerekeniyor, şimdi şunu konuşuyorum. Veya da senin kafandan gideyim, İslam anamızdır, İslam babamızdır. Anam veya anamız şimdiye kadar bize kötü küt vermedi. Çocuk için küt ve doktorların belirttiğine göre, dünya sağlık örgüt ve teşkilatların söylediğine göre çocuk için en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 Peki ama kucaktan peşikte ama yatakta ama koynundayken bana anam yanlış bir şey vermedi, bana anam zararlı bir şey vermedi. Aha! Şimdi sana da soruyorum, din-i İslam bizim anamızdır, öyle değil. İslamiyet şimdiye kadar bize, ana sütünden belki, yani teşkilat olmaz ya, İslamiyet bize aynı bir ana sütü emdirmiştir. İslam'ın bize dergitlerinde şimdiye kadar hiçbir negatif bir şey yok. İnsan sağlığı gerek ruh sağlığı, gerekse fiziksel ve bedensel sağlık noktasında hiçbir negatif bir etki görülmemiştir. İnsan bu anayı terk eder mi? İnsan bu anayı bırakır mı? Anne sütünü en bir çocuk mesela, icabında başka bir şeyin Şimdi peki yani, çocukların birini mu? istiyorlar içiriyorlar, alban malı. Alban çıkıyor. Küçük oluyor böyle, ufolo gibi böyle, birini yarı bir şey böyle ama kafa basmıyor. Çocuğun kafası bu dörtgen, beşgen, oğlum diyorsun bu direktir, mermerdir, yok kaktadır diyor. Milümanın içinde ne var, ne yok, tamam yazıyorlar. Şu mineral mineral, şu mineral mineral, Yahu Allah aşkına. Yani bu insanlara ne oldu ki? Kafaları kurdu, bazı şeyler basmıyor. o kadar gıda olsaydı, o kadar insan bünyesine süper faydası olsaydı, belki bu, bu, bu gerileme nereden oluyor? Demek ki var bir eksiklik, var bir şeyler, var bir şeyler tabii adam malını satmak için evet, o üzerine yazacak veya da devinin işte yani etrafa üzerine yazacak domuz yağ kullanmamışken nasıl adam kalkıp sana domuz yağ mı kullandık diyecekler aptal mıdır malını satacak belki şimdi Allah cennette bile onun yarattığı maddelere bile kavuna, karpuzla, portakalın mangallanmasına buna tek müdahale etmediği zaman Teknoloji mesela, orman atıyorsun, suni gübre veriyorsun, hadi bakalım. Sabahleyin nasıl yiyorsun hormonu? Akşam meyveren veya bir gün içerisinde salatalık oluyor 20 santim. Üçüncü gün poşet İstanbul'a gönderiyor. Bu meclisinde salatalık ye, geri imanıyor. Almanya'da, Almanya'da hormonla yetiştirilen elmanın kilosu diyelim, 1 ee, euro ise, 1 euro ise, Peki bak bizden sürü istiyorlar ama hormonsuz, yarısı böyle işte yani kara kuru, gelik melik vesaire Şu şeyler, o elmanın kilosu 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! Allah hormonunu Müslüman istemiyor, tamam mı? Cenab-ı Hak on noktada, on noktada tabii, Cenab-ı Celle Celal'in yaratmış olduğu tabii gıdalar gibi Tabii Müslüman olmaya hepimiz de muvaffak eylesin. İslamiye tek kabine gıdarı ki. Hiç böyle yani hormonlu, mor çok yok yan kesili var, yokluğu var, yokluğu var, yokluğu var, Peki insan bu İslam'ı nasıl tavırı İnsan bu İslam'ı nasıl dinlemez Allah aşkına? Evlat olsun da anasını emmesin peki. Veya anasıydı peki ona zararlı olsun. He? kırılmış mı? Bu çok istisna iyidir. Şimdi durum böyle olunca insan sadece Ramazan'da kalmamalı. Anne evladına yılda bir ay yeme vermiyor, süt vermiyor. 12 ay devamlı süt veriyor. Dinin birini İslam'da aynı tabi tabidir. Aynı kanuna ve kaideye tabidir. Öyleyse Ramazan'da orucunu yeme. Öyleyse, Ramazan törünü açık bir şekilde vurgul. Tanrı'ın ümmeti yurumulmaz. Hz. Kitapta diyor ki, Hz. İshakülümüz sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu diyor siyah olmuştu diyor, dimsiye olmuştu. Hz. Ömer radıyallahu an sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu ye yeşil olmuştu. Bunu birden başaramazsın. Onlar bu duruma birden gelmedi. Ama bak, amma bak, ibadetler öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir maksimum noktaya tırmanıyor ki oraya geldiği zaman açlık, naçlık veya sürekli ibadetten dolayı of of yok arkadaş, yok arkadaş, atkı verildiği zaman can oluyor, kan oluyor, ibadetlerin a, ruha bakan bir faydası vardır ve bedene bakan bir faydası vardır. Sade namazdan, sade namazdan, sade namazdan insan beynindeki oluşturduğu aktif destekleri ve fonksiyonları anlatmak ister. Epey uzun saat konuşmak gerekiyor. Evet, bu türlülerde işte şu ayet, bu hadis eser, öyle gitti. Ama din hem kübedenle hem ruhu üzerinde böyle. Genelde din hem dünyayı. Hem dünyayı, hem de ahireti afaz etmeye yönelik olarak gönderilmiş olan bir sistemdir. Biz hocalar hep eylemdansızız, ahirete bakan tarafından. Eyvallah ama bu yapar yüzde elli. Mesela dinin çevresi olan özelliği vardır. Dinin, diyelim tabiatı ve çevreyi güzelleştirme ürünü vardır. Bak ecdat bu camiyi yapmıştır. Bu caminin akustik yapısı çok acayiptir. Şurada hoca efendi ve aşırıdık okusun. Bil elhamdülillahi ve bilalemine rrahmanillahi mâlik yevmeti. Şurada dinleyen var ya, bir şey anlamıyor. Tuğuz'u geliyor esap ediyor Bugün hanımlara bağız ettik iki saat sahfedersiniz. Üç saat talebeye konuşsun, beş saat. Beş beş gün Erbakan'ı yani. Onun için sesimde biraz sakallarsalar, kusura bakmayın. Yarın sabah da eğer ses kalırsa İsmaila'da. Nasıltan önce de gene İsmaila e konuşacağız. Bakalım nereye kadar. Bak dede ne hey, yapmış. Peki aküptik yapısını nasıl yapmış? Hoca şunları e, e, Aş-ı Şerif okuduğu zaman Hoca şimdi takip edecek. aş okuyor okuyor ama bekleyecek mesela. <gülüyor> Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Allah Allah Allah! ondan sonra Er-Rahman-i Zilalim Ondan sonra Mâ'lis-i Yevm-i Zil Neyi görüyor musun Zillahirrahman? Möbültü'nü gittiği zaman Elhamdülillahi Raddilalemine Zahman-i Zilalim Mâ'lis-i Yevm-i Zil Bu gibi gidiyor böyle ya. Ama ne oluyor? ne konuşuluyor, ne ediliyor vesaire belli olmuyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Aziz Aleyhisselatimiz buyuruyor ki rasûl Ekrem sallâhu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerîf okuduğu zaman harfleri tek tek sayabilirsiniz diyor. Efendimiz öyle okuyor. Eczat ne yapıyor? Bu stili, bu uygulamayı taşla mimariye, sanata yansıtıyor. Bana bak, böyle ne güzeller var, ne güzeller. Bak orada bir tane kuzla var, anlamda. Bir tane kubla O, Muhammed Mustafa'yı temsil eder. Bak, bir, iki, üç, dört, bu nefâ-i râşidîn, Bekir, Osman Ali, Eylül sünnet Adam, inşaata yansıtıyor. Dinin bile bu esprisi vardır. Şu direklerin sayısı iki, dört, altı tane, bak, imani şartları mı oldu? Beş olup belli, İslam'ın şartları mı olacak? Böyle neler, neler, neler, neler? Onun için diyoruz ki yani, bu nokta buzul gider de gider, gider de gider. Fransız müsteşrik ve oryantalist bu, Mastikmon'un sırf kukronda bir kitabı vardı. Yani Osmanlı inşa etmiş olduğu mimari eserlerde peyli sünnetken cemaat nasıl kembali edilmiştir. Hiç merak ettin mi? Bak elin yavru merak ediyor, tamam mı? Sonra buradan aldığı ilhamla, diyor ki, ben kendi intikamıma göre inşa edeceğim vesaire diyor. Bilin adamı geliyor, benim mağazaya giriyor, alacağını ağlıyor, ondan istifade ediyor, ben şeyin şeye baktığı gibi sultan terime bakıyorum. Yok arkadaş, yok. Bu dilini İslam islam, affedersiniz, manda gözüyle anlaşılmıyor. Ama Şahin gözüyle bakmak gerekiyor. Şahin, 5 metre yukarıdan baktığı zaman yerdeki Sarı tanesini bile görebiliyor. Şimdi ee, dedik ki, dini İslam anamızdır. İnsan anasına laf dedirtmez. Birisi annene söyler, canavar kesiliyorsun. Aslan, kaptan kesiliyorsun peki. Ana için, ana için ne yapılır ki? Her şey yapılır. Ana, fakir olsa da İslamiyet ana ne? Bir de o anayı belki bir anlatsak size. Özelde ana, genelde kadının İslam'daki değer ve ehemmiyeti nedir? O ehemmiyeti görünce, bu sefer yani aman Allah'ım, aman Allah'ım! Yani anaya laf dilitmeyiz. Eczat, hanımına hitap ettiği zaman, Ayşe, Fatma, Emez'dir. Derdi ki, nuru mi derdi, gözümün nuru derdi, sultanım derdi, keşfi aynim derdi, ondan sonra. Gözümün efendim yani işte, bedeyi vesaire manasında, hanım böyle onur ediliyordu. Şimdi efendim hanım sana sanki sıradan gelmiş, ee bu olsa olur, olmasa da olur vesaire gibi e, bir eda ile. Ooo, oh, yok, öyle değil. Bak, dedik, Yavuz Sultan Seliman'ın küt annesi orada yatıyor. Hemen şeyde, tereslerin altında, Kamerhaf'ın camisi var, Beyol'un taksına giderken, o camin arkasında böyle sessiz, sakin, yatıyordu kameratın. O kameratın Yavuz'a süt verdi. Ana! Ben nasıl bir ana be? Onun süsü neydi peki? Adam süsü dünyayı, bir padişah az görüyordu. Bir padişah çok görüyordu. Sanki şu an diyor ki, beni bırak da anamdan bahsetiyor bana. Abi, Çok fazla konuşsak, ondan sonra oca çok uzattı, şu oldu bu. Televizyon karşısında ne kadar oturuyorsun, hüksat değil mi? Halimeşlik yapmak yok. Davadan dönelim, vurmak lazım. Öyle ya da yok. Tarkan bir yerde efendim konser verse, hüksat takip edersin. İbrahim Şahattin tesliğine gelse, beş saat dinlersin peki. Yusuf İstam'ın peki gelmişleri, gün hafta İngilizce ilahi zindanlarında. Salon, peklem peklem. Lan Sultan Selim doldur. Bu millet gün mü değiştirdi, kan mı değiştirdi? Tenkil etmiyorum ama hiç eğlenceye geldiler, o zaman saat dağıtma gözetilmiyor. Hiç Allah'a veren Allah'a geldiği zaman, ay, oy, oy, sohbet, uzandır, doldur, doldur. Öyle mi? Öyle mi? bunlar Allah görüyor. Tamam mı? Allah'u Teala, Allah'u Teala, böyle çaprazlara düşmekten, zikzak yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. İkinizde yani hakikaten yani gezenirsen ha saatlerinde ağlayanlar var, seccadesini gözyaşlarına isletenler var, onlar olmasa var ya bazı huşkülükler var, Cenab-ı Hak bu huşkülüklere değinemiyor. Ah, şimdi burada ne sözler var ama dediğimiz gibi, bazı şeyler eğer Allah nasip ederse cennette konuşulacak, bu değil. Bazıların huşkülüklerine dinen Cenab-ı Hak selalu, aha bizi böyle idare ediyor. Yahya bin Muaz bu ditede serhoş. Son elidir hastalığa maruz kaldı. Dedi ki ya Rabbi an görüyorsun beri beri veriyorum Allah'ım dedi. Ben bu hastalıktan kurtulmayacağım kötürmeyeceğim la. Allah abi dedi hacalle diyor. Allah çıkamıyor. Ya Rabbi eğer ki bu kaderse Şifa fukatlerse benim hakkımda, eğer şifa varsa kaza ve kaderde, eh mi Allah'ım. Bir an önce gönder Allah'ım. Atif'ten gayet kendisi sesli yok. Elf, Cenab-ı Hakk'ı geliyor. Deniyor ki kendisine, ben kulumum hasta ve izgıratlı iken, yalvara yalvaraya, yalvara, inmeye inmeye, ahu enin seke seke, eh yalvarmasını dinlemeye doyamıyorum. Var. Mevla cad veriyor, mevlat sıkıntı veriyor, dile veriyor peki. Cenab-ı Hak Celle'de, ne acayip ki Allah. Kimin aklına gelir ki derler o senin o senin kalif hali, o kanayaklık haline bakıyor da Mevla o gözyaşlarınla, pis dile getirdiğin o sizeleri ve sizeleri dinlemeye doyanıyor Allah Celle Celaluhu. Sen de diyorsun ki al sıkıntıyı benden, şu bulasın. Tamam, eyvallah. Amma ve lakin laki, temelde tarında ol, lütfunda ol diye Diyebilmeliyiz. Allah bu noktada bir, bir sabit kadar elisin. Şimdi anam İslamiye söyle, tamam mı? Peki İslamiz aynı zamanda babamdır benim. Bizim babamızdır o kadar. İnsan babasının katiline dost olmaması lazım.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 Sen de, sen de. Aa, kadınlar da ayet-i bizde Ufak büyük fark etmez. Babaya benzeyeceğiz. E baba ne? Dini insan. Eğer babaya benzemeyeceksen, eğer babana benzemeyeceksen git, ormandaki ağaca ve salata benze. Kaldı ki, kaldı ki, kaldı ki, o ağaç ne mübarekler ne mozgeremdir değil mi? O ağaçta ne kimyasal gazlar var, o ağaç peki, ne muazzam bir enerji ve kalori kaynağı peki? Keşfet yok, ona ben de o kadar olabilirsek Ama ruhsuz olmakta, ağaç, yani sana dava atacak ahirette. Ben ruhsuz muyum abi diyorum. Hayat ve Selçuk vardı. Ankara benim yani, en Ankara'nın bir kazası var Hayat diye. Yaşlı Şevki Efendi bağında memat kılarken gören ki baksın diyor bağdaki bütün arz, elma ağaçlara arkada akademiyen yani, sattıkmışlar onunla beraber Rusya gidiyor onunla beraber secdeye gidiyor sana hayal geliyor değil mi? senin kafan benim kafam bakmıyor işte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 eğitim sistemimizin, yanlış eğitim sistemimizin bize vermiş olduğu yanlış değer ve yargıları közü kenara. Mama Bu kafayla hiçbir şey olmazdı. İmam Rabbani Kürtü'nün ruhu açta Bir defa yerken bir fiyasi olayların dolayı gidemedi. İkinci defa gene teşebbü geçti, gene olmadı. Peki gene yol emriyeti vs. mümkün olmadı. Üçüncü sene Kabe'ye gidip Kabe'yi mağazlamayı tavf edecek, hac edecek dedi, Medine-i gidecek. Bu sefer üçüncü sene yarışan yakaladı, bu seferde Üstad-ı Acel Muhammed vati vefat etti. Hatırı da yaşlı kaldı. Sonra kendisine tendi ki, şey Ahmet-ül Fâlu Kuzergen deyiz. Amr-ı Raddani Ahmet-ül Fâlu o ki sen hiç seneden beri, gönlün Kâbî-i atlet çekiyordu. Elinde olmayan engellerden dolayı gidemedi. Şimdi Kâbî'yi sana seni ziyarede gönderiyoruz diyorlar. Kâbî-i Malzama, Meski-i Mükerreme'de, peki Allah-u doğrular -e doğru serhende gidiyor İmam-ı Rabbani'yi tavf etmeye. Kaç zamanda yatan öyle olmuştur. Râdiyatün Adeviyye! Sanırım efendim de aynen öyle olmuşsun. Bana bak ulan. Ulan sen ne kıymetlisin be. İnsan ne muhtelerdir be. Allah Kabe'yi sana tavaf yapan kişi olarak gönderiyor. Sen Kabe'yi tavf etmiyorsun. Kabe'yi sana daha, ha, tavf ettiriyor. Senin ne acayip değerin var. dünyada insana, genelde insana, özelde peki Müslüman'a bu kadar değer veren bir başka bir sistem var mı? Yok. Ya, ya, onun için bunun kadir ve kıymetlisi değil. Kırnak <gülüyor> ette böyle bir şey insanlar vardı. Bak Hüsaniyet ne yapıyor? Bak Kıram Rabbani'nin duyurduğu gibi, namaz, oruç, hac, zekat surette kalmaz da, eğer hakikate ilgiler ederse, yani namaz vardır bakır gibidir, namaz vardır altın gibidir, eğer senin feysi benim namazın orucu o bakır olarak bundan bir şey oluyor. Tamam mı? Ama eğer o bakırı altına çevirdikler, bak o zaman neler oluyor. Dönüşeceği insan, kendi birbiri İslam'ın yer ve kıymetini bilmeli. Bizim ecdadımız, bizim ecdadımız eğlenceyi dahi, eğlenceyi dahi Müslümanlaştırmıştır. Müslümanlığı da eğlenceye dönüştürmüş. Anladınız mı? Yani bizim hesap eğlenceyi, diyelim mesela insanın eylemine ihtiyacı vardır değil mi? Resul-i e yapardı, Resul-i Ekrem -e e, Hazreti Aisha ise yarış yapardı, Resul-i başka türlü şakaları vesaire vardı. Bak ama, ama, ama kesinlikle o eğlence ısmasında İslam'ın çizgisini çok <gülüyor> sürekli taşımıyordu. Eccar ordan bir fotokopi çekiyor ve eğlenceyi Müslümanlaştırıyor. Cirit oyunu mesela diye. Veya buna benzer diğer oyunlar vesaire. Müslümanlığı da eğlenceye dönüştürmüştür. Nasıl mı peki? Adam eğlenmek için ezan okundu da hemen camiye geliyor. Üçemre'nin dediği gibi, Hakkı sever aşıkların eğlencesi sevdiği ozuna yanıkların eğlencesi terhit olur. Adam cihaza giderken derdi ki arkadaş, semşerim kaka hadi düğüne gidiyoruz ulan derlerdi. Cihaza gidiyor, savaşa gidiyoruz demiyorlardı Kaka hadi, düğüne gidiyoruz düğüne. Tamam abi ben içimine geliyorum vesaire. Namaz, namaz bir ordu şuurudu. Şuuru. Namaz da namaz bir ordu şuurudu. Ordu toplumsal olarak, toplum olarak tutulduğu zaman bir ordu şurudur. Bütün insanlar hep bir peki, tek bir noktaya konsantre olmuş Yani mezcili yatmışsın, hedef gözlüyorsun o kadar. Savaş değil, yani harç zamanı değil, hazar zamanında, sivil hayatta savaşı var. Nerede? Namazda. Nerede? Oruçta. Nerede? Haçta. Bir sen harika. Nerede? Ekeftar. Efendim o zaman geliyor değil mi? Eyvallah. Sefer verdiğin olması lazım. Yani ibadet seferliği eşittir, savaş sefer verdiği demek geldiği yerde. İbadetler eğer bu anlat, anlaşılırsa, o zaman yarın senin ve benim cepheye gitmem zor olmaz. Zaten biz bu işin eğitimini görüyoruz. İbadetler acemi el eğitimi gibidir. Bildiğimiz o gerçek savaş, ıssa bir gibi, ıssa bir gibidir. Mesul-i nasıl bir pecih? ve hayat modeli pompalı değilse Sahabe-i yani. Mesela ezan okundu, camiye gelme konusunda sahabe bir tekleme oldu. Mesul-i binlere çıktı, çok ateşli bir hutbe irad etti. eyna eyna ben her bir vakit namaz karşılığı olarak her birinize bir hayvan kudu versem, Hepiniz camiye gidersiniz değil mi? Böyle bir, yani ravi diyor kendisinin ravisi sanki cebbede askere hitap eden bir komutan edası vardı diyor. Neticede, neticede, neticede sahabe-i kiram 4 4 5 Ertesi namazda, bu sonraki namazda der ki azır zımba gibi çıkıştaki gibi saf tuttular. Savaş, esen gene hakez öyle. Yani bir ezan ne oluyor? Birisi önce geldi, öbürü sonra geldi, ezan başladı hurra cepheye dedi. Yarın savaşta resul Ekrem hücum dedi zaman, işte ezanın vermiş olduğu mesajı veriyor. Herkes şiddetse, geri kimse kazmayacak. Tıpkı ezanı kunduğu zaman insanların camiye geldiği gibi. Resul-i Ekrem sallallahu sellem, ateş keş dedi sahabe-i ok atmak yok. Bir sahabe oku böyle çekmişti, çekmişti. Çekmişken çekmiş dedi bari bu boşa gitmesini bıraktı. Giden ok bir kişiyi vurduyordu. Ve resul Ekrem sallallahu aleyhi bırak ateş kes manasında komut verdi. Fakat ve sahabe bir takip kafeci sabredemedi peki. Kötü efendi kendi başına gidetti. Resul-i Ekrem bu sefer yani bu adamın atmış olduğu okla Kaçı taraftaki müşrikin öldüğünü duydu. Kaçı taraftaki bu sefer peki? Ula Muhammed diyor ki, ''Ateş gel, silahı bu adam teknokrat gibi adamımızı öldürdü, biz onu atalım.'' dediler. Hatta onlar da bu sahabeyi bulurlar. Peygamber Efendimiz bu adamın celebisini kırmadı. Şahabe-i kiramı namazını kılmadı. Sahabenin namazını kılmadı. Bu sahabenin namazını kılmadı. Orası terisi kuyu, gider de gider, gider de gider, gider de gider, dinin böyle bir ciddiyisi vardır, samimiyeti vardır. Allah bu noktada ciddi olmaya kısır muvaffat ediyor. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, ''Lâ yüttesil âmelû, ey iman şerefine müşerref olan kullarım, ciddi kullar, Allah'tan korkun, Öyle ya yani içine geldi gibi değil, korkanlar nasıl korkuyorsa, aha öyle, Bu da çok cektan bir başka var inşallah. Peki istekullah, valken zordarsınlar, versin mesligat, herkes buradan yarınlar için ne hazırlıyor, ahire için ne hazırlıyor, ona biz artsın, artılar, eksiler, artılar, eksiler, istekullah, Allah'tan korkun, bir daha. Kimle Allah katılın bir malca amel olur. Yaptıklarınızı biliyorum diyor, Cenab-ı Hakk'ın da haberdarım diyor. Cenab-ı Hakk'ın da haberdarım diyor. Bu noktadır ciddi olmaya, samimi olmaya, Mevla bizi ata bindirdi, Muhammed Mustafa ata bindirdi, atın üzerinde durmaya da fikir muvaffak Allah bize razı olsun. Allah tabi Kur'an kurduğu için yardım istiyorlar, yardım edelim. Az deme çok deme, bu işlere neler oluyor neler? neler oluyor neler? Bizim arkamızda Avrupa Birliği yok. Bizim arkamızda Amerika yok. Bazı adamları şu memlekete eee kebele inmiş olan kiliseleri tamir için yaptıkları gayretleri takip ediyorum. Ben bu davanın ajanı gibi kendini kabul ediyorum. Çok müthiş çalışmalar var. ama mı? Eğer biz bu noktada yine iade edip iade edip gidersek olmayacak. Böylece kendimizi azami derecede de sormayalım. Allah para toplayanlara şaibi ve sile ihlas nasip Yardım edenlere de Zell-i Zellalu âli olmak nasip Allah hepinizden razı olsun. el Allah Allah Seyyidine Muhammedin <Yeklı> ve